Benna kürsüye çıktı. Tefsire başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. Kur'an nedir anlattı ve devam etti. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, şükür olsun. Ham nedir? Şükür nedir? İnsanda bir şükran hissi var. İyilik gördüğü kimseye teşekkür eder. Beğendiği, sevdiği, saydığı kimseye hürmet eder. Onu met eder. Bu gibi duygularla dolup taştığı zamanlarda gönlünün derinliğinden coşup gelen hisleri duyguları olur. Bu hislerini bildirir, beyan eder, teşekkür eder. Bütün bu duyguların hepsi Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Hiç kimse Allah Teala kadar gerek hamde, gerek şükür ve şükrana layık değildir. Müstahak değildir. Cemaat yavaş yavaş dağılırken caminin İmam Hatibi Hasanül Benna'ya şöyle diyordu. Efendim, her cuma burada cemaat iki sapı geçmiyordu. Sizin teşrifinizle cami doldu taştı, avlu ve sokakta dolmuş oldu. Neden söylemedin demin, gelecek cuma hutbede namaz da sizindir. Namaz bitince tepsire devam edersiniz. Ertesi hafta yine gittik. Hasanül ül Benna Kur'an'dan, kaderden, ölümden bahsediyordu. Minberdeydi. Ölümden bahsederken, içeriye bir cenaze getirildi. Sanki planlanmış gibi. Ben ürperdim. Benna hiç irkilmeden, duraksamadan dedi ki... Kardeşler, Hayatta değişmeyen iki gerçek var. Biri ölüm, biri Kur'an-ı Kerim. Bunların hükmü değişmez. Kimse ölümü inkar edemez. Ölüm haktır. Yalnız birçok gerçek vardır ki bizi bunlara karşı yakınimiz, onları bilmemiz, idrak etmemiz, tam olarak anlayabilmemiz üç şekilde olur. Ölüm olduğunu duyarız, biliriz, ilmel yakin olur. Komşular veya bir tanıdık ölür, görürüz, aynel yakîn olur. Sonra yakınlarımızdan biri ölür, ölümün gerçeğini ve acısını hakkal yakîn anlarız ve tadarız. Cenabı Hak Fatiha Suresi'nde hakkal yakîn olan ölümün sonu olan kıyameti gözlerimizin önüne seriyor. Hasanül Benna bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı nasıl okurdu, nasıl dinlerdi gibi konulara geçti. Efendimizin Kur'an dinlerken nasıl ağladığını anlattı. Hazreti Ömer'den bahsetti. Hazreti Ömer'den nasıl bahsetti? Hazreti Ömer bir gece devriye geziyormuş. Bir evin yanından geçerken evin avlusunda Kur'an-ı Kerim okunduğunu duymuş. Ve Tuğr suresi okunuyormuş. Ömer durmuş dinliyormuş. Bir süre sonra ayakta duramamış. Evin duvarına dayanmış. Yıkılmış. Düşüp bayılmış. Kur'an dinlemedi Ufuk. İşte bu. Evine götürmüşler. Bir zaman dışarı çıkamamış. Hasta yatmış. Üstat Benna bu vakayı anlatınca... ...bazı gençler sordular... Efendim bu hali ne denir? Neyle tabir olunur? Ne oldu da böyle oldu? Ceryan kuvvetli geldi. Elektrik ceryanı gibi Hazreti Ömer'i çarptı. Hepimizde bir ceryan tesiri alma kuvveti, kabiliyeti vardır. Bazısında birkaç voltluk, bazısında yüz, bazısında 500 yüz voltluktur. Kuvvetli oldu mu yıldırım gibi çarpar atar. Gaye Kur'an-ı Kerim'i böyle kuvvetli duygular, heyecanlar, aşklar duyacak şekilde okumak, anlamak ve sevmektir. Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen bu cevabı hiç unutmadım. Ruhumdaki tesiri hala canlıdır. Hasanül Benna'da gördüğüm hususiyetlerden biri daima mütevazı ve mütebessim olmasıydı. Yüzünden şefkat ve tebessüm alameti hiç eksik olmazdı. Aynı anda bir diğer özelliği gösterdiği samimi alakaydı. Bu çok samimi, saf ve içten gelen bir alakaydı. Sizi hemen kardeş olarak benimser, sever ve ilgilenirdi. Kur'an'ı Kerime vukufiyeti nasıl olmuş acaba? Ayetleri o kadar kolay vermesi harika. Ayetleri çok kolay bulduğu gibi hemen ardından hadis de bulurdu. Kağıttan okuduğunu hiç görmedim. Anlatacağı mevzuğa dair ayetler sanki önünden akıp geçiyormuş gibi okur söylerdi. Ben hafız olduğum halde şaşırıp kalırdım. Allah vergisi işte. Ayeti ayetle tefsir eder, münasip açıklayıcı ayetleri getirip söylemesi çok doyurucu olurdu. Cenabı Hakk'ın lütfu. 1946'da babamın vefatı üzerine Medine-i Münevvere'ye dönerken hac mevsimiydi. Süveyş'ten hac yolcuları için kalkan vapurla Cidde'ye gittik. Bir tevafuk eseri Hasanül Benna da aynı vapurla hacca gidiyordu. Zemzem isimli dört katlı büyük bir vapurdu. Başka tanıdıklarınız var mıydı hacca gidenler arasında? İctimai meseleler bakanı Fuat Siracettin Paşa vardı. Daha sonra Dahiliye bakanı olmuştur. İktidar partisinin kurucu lideri Nahas Paşa'nın vekiliydi. Bu bakanı birkaç memur ve polis geçirdi. Dönüp gittiler. Hasanül Bennai ise binlerce genç geçirmeye gelmişlerdi. Güzel bir yolculuk oldu desenize. Güzel bir yolculuk oldu. Üstad beş vakit namazı cemaatle kıldırıyor. Her namazdan sonra konuşma yapıyordu. Bakan da bir battaniyeye bürünür. Derin derin onu dinlerdi. Sanki Arafat'ta gibi. Cidde'ye kadar böyle geldik. Medine'ye geldiğinde... ...Lise Müdürü Ahmet Boşnak Bey... ...kendisinden bir konferans talep etmişti. Reddetmedi. Fakat şöyle başladı konuşmasına. 18 yaşından beri konuşurum. Konuşmayı da severim. Konuşmak bana zor gelmez. Fakat insanın dili tutulur derler ya... ...benim de Medine'de dilim tutuldu. Konuşamaz oldum. Çünkü... Medine-i Münevvere'nin havasında peygamberi Ziya'nın konuşmaları var. Medine göklerinin havasının dili olsa da peygamber efendimizin okuyuşlarını, tebessümünü, yaşayışını gözlerimizin önünde canlandırsa. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada onları ziyaret yerlerine götüren Delil bana da haber verdi. Birlikte dolaştık. Kuba'da, Uhud'da, secdelerde ağladı. Kuba mescidinde secdede hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüm. Secdeden kalktığında gözyaşlarını silerken şöyle diyordu. Dostlarım, kardeşler, mescid denilen şey ne kadar mühim, ne kadar mühim ki... 500 küsür kilometrelik yolları deveyle aşmış, düşmanlarından sakınarak gelmiş olan o zat akdes, bir dostunun evine inip bir bahçede dinlenip nefes almadan önce ilk iş olarak hemen bir mescit yapmak oluyor. Mescit nedir? Mescit secde yeridir. Camidir. Cami toplayan yer demektir. Ümmetini bir noktada bir merkezde toplamak istiyor. Toplansınlar istiyor. Beş vakit birbirlerini görecekler. Hallerini, hatırlarını soracaklar. Kaynaşacaklar. Mescit, cami, ibadet, cemaat İslam'da kaynaşma, birleşme, tanışma, yek vücut olma demektir. Hasanül Benna ve beraberindeki arkadaşlarla 50 kişi kadardık. Kuba'da Abdülvahid Abdülhamid Abbasi adında bir bahçe sahibi vardı. Hurma bahçesi. Mescitte bizi görünce bir çay içmek üzere bahçesine davet etti. Üstad sordu. Ezan yakın mı? Efendim daha vakit var. Mescidi Saadet'e ulaşırız inşallah. Kardeşimizin davetine icabet edelim. İkramını reddetmeyin. Bahçeye gidildi. Çaylar içilirken üstad şu sohbeti yaptı. Efendiler, bir ezanı düşünün, bir de kilisenin çanını. Çan sesi demirden çıkan bir ses. Ne sözü var, ne özü. Sadece bir gürültü. Bir saatin çalması gibi sadece vakti bildirir. İslam'ın ibadete davetinde ise bir mana var. Öyle bir mana ki müminleri evvela iman birliğine, gaye birliğine, mana birliğine vahdete çağırıyor. Ezan kendi başına bir ibadettir. Efendim, Türk'ün istiklal marşında da ezandan bahis vardır. Ezan Türk istiklal marşına girmiştir. Bu marşı kim yazmış acaba? Marş kimindir? Mehmet Akif Bey'in efendim. Heee. Bayram vesilesiyle dostum Doktor Abdülvahap Azlam'ı ziyarete gittiğimde Hilvan'daki evinde şair Mehmet Akif Bey'e rastlamıştım. Kendisiyle görüştük, asil bir insan. Ezanın geçtiği bölümü arz etmemi ister misiniz? Tabii tabii elbette. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bir milli maşa ezanı, ibadeti, mabedi koymak çok malalı, çok güzel. Efendim, Türk yurdu düşman istilasına uğramıştı. Malumunuz büyük bir cihat açıldı. Kafir düşman bir haçlı seferiyle üzerimize gelmişti. Bu cihat için bir maş yazılsın istendi. Müsabaka açıldı. 700'den fazla şiir geldi. Akif Bey'inki seçildi. Meclise defalarca ayakta okunup dinlendi. Akif Bey'e 500 lira mükafat verilmek istendi fakat o bunu almadı. Halbuki o sırada sırtında paltosu bile yoktu. Ankara soğuğunda ceketle dolaşıyor, bazen bir arkadaşının muşambasını ödünç alıp giyiyordu. Kardeşlerim, işte iman bu. İman için misal ararsanız işte budur. Giyecek paltosu yok ama parayı almıyor. Ne yazık ki bugün insanlar böyle bir şeyi değil almamak, bir de rüşvet vererek kendilerine verilmesini teminle çalışıyorlar. İman budur işte, iman budur. Şeh Abdülhamid'in hurma bahçesi, Kuba Mescidi'nin güney batısındadır. Hicret yolunun güzergahı sayılır. Hurma ağaçlarının altına serilen halıların üzerinde o gün yapılan sohbet, gerçekten tarihe geçecek bir sahneydi. Hasanül ül Benna şöyle diyordu. Bu dağların... Bu yolların, bu kayalıkların dili olsa da söylese. Bizim tarihlerde okuduğumuz hicreti bunlar gördüler. Ya Şıh Abdülhamid, dilleri olsaydı da söyleselerdi. Efendimiz'i ve yol arkadaşını anlatsalardı bize. Üstad Benna bundan sonra İslam aleminin hali hazırdaki durumuna geçti. Hilafetin lağvedildiği günlere gitti. Dedi ki. Filistin müftüsü Şerif Emin el Hüseyin'i bu işleri hepimizden daha iyi biliyor. Hadiseleri içinde yaşamıştır. Osmanlı ordusuna gönüllü olarak katılmış, Çanakkale'de savaşmıştır. Şimdi kendisi olmalı da söylemeliydi. Siz söyleseniz efendim, Emin el Hüseyin'den dinlediklerinizi siz anlatsınız. Müftü Efendi derdi ki birinci cihan harbi ne şunun ne de bunun için yapılmıştır. Bütün maksat, hedef Osmanlı Devleti'nin yıkılması, hilafetin kaldırılması, Müslüman dünyasının başsız bırakılarak parçalanıp paylaşılmasıydı. Haçlı dünyası İslam memleketlerine bir daha toparlanamaz hale getirmek ve istedikleri gibi işgal etmek veya işgallerini sürdürebilmek. Böylece onları sömürmek, madenlerini Petrolünü ele geçirmek için bu savaşı başlatmışlardır. Hilafetin lağvedilmesi bütün İslam dünyasını ağlatmış. Öyle derdi. Şık Süleyman Nedbi'den işitmiştim. Biz Hindistan'da hilafetin kaldırıldığı haberini işittiğimiz zaman her Müslüman ailede matem tutuldu diyordu. Hindistan Müslümanlarının hilafete bakışı, sevgisi ve verdiği önem bambaşkadır. Müftü Efendi ayrıca Sultan Abdülhamit'i iyi tanırdı. ...Sultan Abdülhamit, Kudüs'te Yahudilere yer satılmaması için büyük gayret göstermiştir. Gayrı menkul satılmaması için çırpınmıştır adeta. Fakat Emin el Hüseyin'i derdi ki... ...gün geldi biz maalesef Filistin'in tapusunu verdik Yahudilere. Hazreti Hamza'nın kabrinin hemen yakınında o zamanlar küçük bir kaynak vardı... İçinde küçük balıklara olan bir havuzdu. Taşan su bahçelere akardı. Fakat daha sonra kurudu. Artık yok. Mihmandar Şuhcafer bu kaynağın yanına gelince derdi ki... 58. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Production.